öğrenme durumu var. Çelengpark'ta. İyi haftalar. Kezegenden Kültür Sanat ve Bienal Fuar Sanat etkinlikleri, sanat yayınları haberleri getiren programını sahiçten sanatta bu hafta yine Venedik'teyiz. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Venedik Biennali'ni genelde ben değerlendirdim. Oradan haberler, bilgiler ulaştırmaya çalıştım size. Hatta telefon bağlantısı da yaptık. Bu hafta ilk defa bir konuğum var. Bu sefer ben az konuşacağım. Zaten programımızın süresi oldukça sınırlı. Ee, bir sanat eleştirmeni ve sanat yazarı Murat Alat bizimle birlikte o da Venedik Biennali'ni benim gibi oldukça odaklanarak gezme fırsatı buldu. Hatta çeşitli grupları da gezdirdi. Dolayısıyla e, bağımsız bir sanat eleştirmeni ve sanat yazarı olarak Murat'ın benedik Biyeneli iznenimlerini değerlendirmelerini ve eleştirilerini gündeme taşıyacağız. Murat Alat'ı kısaca tanıtmam gerekirse çeşitli sanat yayınlarına eleştiriler kaleme alıyor. Çeşitli e, sergiler içinde yazılar Ee, yazıyor daha önce İKSV Arter Salt gibi zaten Türkiye'nin belli başlı sanat kurumlarında da çeşitli pozisyonlarda görevler Altı, Venedik Biyeneri ile ilgili değerlendirmeleri de önümüzdeki dönemde çeşitli süreli yayınlarda karşımıza çıkacak. Biz biraz onlardan önce daha enformel ve sözlü olarak değerlendirmesini almak istedik. Benim geçen haft geçtiğimiz haftalarda yaptığım programlarda hem Venedik Biyeneri'nin ana sergisi yani Viva Arte Viva, Christine Maser Küratörü'ndeki sergi, hem ülke pavyonlarından, öne çıkan, çok konuşulan, çok tartışılan. En iyisi demek istemiyorum ama gerçekten gündemi işgal eden pavyonlar hakkında bilgi vermiştim. Türkiye pavyonuna dair de bilgilerimi bilgiler ve izlenimler aktarmıştım. Bunların hepsiyle ilgili bakalım Murat neler söyleyecek? Şuradan başlayayım. Murat öncelikle Venedik Bienali herhalde dünya çapındaki en büyük ölçekli sanat etkinliklerinden biri. Yani dokümanta Venedik Bienali hep bunlar yıllarca üzerine konuşulan sergi formatları. Öncelikle Venedik Bienalini bir Sergi formatı olarak nasıl buluyorsun? Yani bir uluslararası sergi var. 150'ye yakın sanatçı, proje yer alıyor. Etrafında bir de bu defa 85 ülke pavyonu var. İki ayrı mekana yayılıyorlar. Hem pavyonlar hem ana sergi de iki ayrı mekana yayılıyor. Ve o uluslararası bir sergi. Sence bu format hala geçerli mi? Venedik Biennial'i hakkında görmeden önceki ya da bir... hani bu ...edisyonundan bağımsız olarak Venedik Bienali'nin işlerliği hakkındaki fikrin nedir? Kısaca oradan başlayalım. Sonra direkt Viva vivarte viva. Yani bu bienalle devam edeceğiz. Ah, aslında ikisi bayağı bağlantılı şeyler. Çünkü bu seneki bienalin konusu ayraklık. Yani konusu ayraklık değil, açılışı ayraklıkla yapıyoruz. Ve sanatın ve sanatçının içinde bulunduğu ayraklık durumu, ona sunulan ayraklık hakk gözünü benim ilk düşündüğüm şey Venedik'e giden birisi ayraklık yapabiliyor mu? <gülüyor> bu gerçekten imkansız. Çünkü yani 85 ülke pavyonu var. ...şehirde değişik sergiler var... Ee, ...iki mekanda... 120 tane iş var... ...ve gerçekten ayrıaklık yapmanız mümkün değil... ...yani çok zengin değilseniz... ...iki hafta kalmıyorsanız orada... ...öyle sergiyi istediğiniz gibi gezemiyorsunuz... Ortalama bir... kalma süresi genelde iki günle falan gün, sınırlı oluyor... Günde, evet. o ...iki gün, üç günde zaten... ana sergi koşa koşa geziyorsunuz... ...bu yüzden de aslında pek efektif... ...bir yöntem değil... ...hele gerçekten 120 sanatçı seçtiyseniz... 120 iş seçtiyseniz... ...bu pek makul bir şey değil... ...daha çok bir rush halinde oluyor, İnsanlar birbirine bakıyorlar, birbirini kesiyorlar. Yani büyük bir doğum günü partisi havasında geçiyor her şey. <gülüyor> doğum günü partisi iyiymiş. Herkesi görüyorsunuz, herkes topla görüyorsunuz. topladığınız evet, bir ortam evet. var. Topladığınız bir ortam var, yani görmediğiniz arkadaşlarınız, yurt dışında arkadaşlarınız... ...zaten biliyorsun yani uluslararası sergiler daha çok bir gathering alanı gibi... ...toplanma alanı gibi uluslararası sanat camiası için. <gülüyor> Buna fırsat veriyor. Yani tabii yani birinin konusu ayrılık konununca... ...bu aylaklığı sergi gezme lüksünün de... ...masaya yatıran bir sergi olmasını bekliyorsunuz. Yani sergi gezme lüksü ne demek? Hayatınızdan bir dönemi... ...off alıp... ...ona para harcayıp, vendeye gidip... ...orada zaman ayırabilmek demek. Bu aylaklığı yapabilme şansınızın olması demek. Bunu da masaya yatırması gerekiyor. İlk söylemiyle yatırıyor. Ama gerçekliğe vurduğunuz zaman... ...hayır herkes vendeye gidip sergiyi göremiyor. Aylak kesim değil. Yani... ...çalışan kesim değil... Çalışanın Hı -hı. üstünden geçinen kesim, leisure class dediğimiz kesim orada var yine. Bu yüzden kendi kendini eleştirebilen bir sergi olmuyor. Özellikle Jardini'deki, girizgah neteliğindeki evet. ilk iki trans pavyona Hı -hı. referans vererek evet. bunları söylüyorsun herhalde Ondan değil mi? Ama şöyle bir şey de var yani şimdi ilk iki trans pavyon, yani şöyle biliyorsun sergi dokuz trans pavyona bölmüş durumda. Bunu da ben pratik faydasını açıklayayım. Yani sergin içerisindeki dokuz bölümü pavyon diye adlandırdığınız zaman... ...sergi dışında kalan pavyonlarla bağ kuruyorsunuz zaten tak diye. Yani bu bunların bir parçası devam diye. Ve Marcel'in yaptığı şeyden benim anladığım kadarıyla... ...bu diğer pavyonlarda dünyanın mevcut duruma analizler sunarken... ...her pavyon değişik coğrafyadan, değişiklik isimlerden dünyaya bakış sunuyor. Ülke pavyonları, Brezilya pavyonu, Türkiye pavyonu, Amerika pavyonu gibi coğrafi olması ve sanatçıların duruş pozisyonlarından şeyler sunuyor. Marcelin'i yaptıysa o yüzden tekrardan bir dünya analizine mevcut durumu analizine girmeden bir önerme sunmak. Ve bu yüzden dokuz trans pavyon bunlara eklemlenerek bunların üstüne bina ediliyor. Şimdi dokuz trans pavyonun aylaklıkla başlıyor ama ondan sonra arada geçtikten sonra en sonunda zaman ve sonsuzluk pavyonuna varıyorsunuz. Ve burada dev bir parantezi almış oluyor bütün pavyonları. Yani zaman asıl derdi Marcelin. Yani <gülüyor> Aylaklık bir zaman kullanma rejimi ve zaman ve sonsuzlukta bir önerme. Aradaki trans paviyonlar işte arzu şey, renkler pavionu, community pavionu, Şaman. şamanlar paviyonu, toprak ört pavionu, yani Dionysus yani Dionizan falan. Dionysus evet, evet. yani hep ortakla müşterekle bu müşterek, müşterek, evet. sergide evet. müşterek olanın paviyonu falan evet. öyle Yani bunların hepsi zaten Piramiden yaşam tarzını gönderme yapan şeyler. Onların zamanı nasıl kullandığına ve nasıl birer gelkene dayır. Sergiler hani community nasıl kurulur? ...nasıl üretim tarzları vardır, nasıl bire gelme tarzları vardır diye şey yapan ama baştaki aylaklıkla, sondaki zaman parantezini aldığınız zaman... ...bütün serginin, derdinin aslında değişik zaman rejimlerinin ne olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Yani asıl sakladığı şey, yani bunu hiçbir yerde belli etmiyor Marcel, metinlerinde de belli etmiyor. Tabii hemen hatta araya gireyim şimdi. Ee... ...illa kataloğu ya da basın bültenlerini dikkatlice takip etmemişler için... ...aylaklık değil aslında trans ilk evet. trans pavyonun adı da... ...artisan day books evet. yani sanatçılar ve onların kitapları gibi... ...ama diğer taraftan tabii senin onu o pavyonun kavramsal çerçevesini... ...yorumlarken kullanan evet. aylaklık kelimesini ben de çok beğendim. Çünkü özellikle Jardini'deki o... ...merkez pavyonu olarak adlandırılan yerdeki ilk girizgah, kendisi girizgahı olduğunu belirtiyor. Orada bolca uyuyan, dinlenen sanatçılar görüyorsunuz. Onların yazdıkları, eskizleri vesaire. Hatta birebir sanatçılardan biri... yener boyunca kitabını, defterini, yatağını, çalışma masasını falan her şeyini oraya almış, orada yaşıyor. Birebir onu gözlemliyorsunuz. Tabii. Yani... İlk iki paviyon ya yani Cadin'deki ilk iki paviyon işte sanatçıların kitapları de... Joys, evet, Joy's and Fears da diğeri de. O da çok çok genel yani aslında bütün dünyanın insan Aynen. psikolojisine dair bütün hisler Ama birbirine karışıyor. İçeriye bakınca çok ekspresif bir şekilde sanatçının iç dünyasına dair işler görüyorsunuz. Yani nasıl sürreal bir dünyayı adım atıyorsunuz orada. Yani odalar içine odalar açılıyor, videolar görüyorsunuz, sürreal videolar görüyorsunuz. Rüyalar, yani, rüyalar havada asılı evet. kalma. İlk iki paviyon bu yüzden Cadin'deki daha çok sanatçının kendi iç dünyasına ve özerk dünyasına dair alanlar. Hı -hı. Bütün sergi aslında sanatçılar için, tarafından sanatçılar için sergi olarak tanımlıyor. Bir kahramansal çerçeve sunmuyor gibi gözüküyor. Hı -hı. Ve de yaşasın sanat yaşasın falan gibi bir şey. yani viva Arte, viva. Ama orada fark ettiğiniz şey gerçekten de bu aylaklık hakkı dediğimiz hak. Bu çok siyasal bir önerme. Yani şey <gülüyor> kimlerin aylaklığı hakkı vardır. Çalışmanın yüceltildiği bir toplumda kimler boş zamanda ne yapabilir ve üretken olmayan şeyleri kimler yaratabilir? Yani Sanatçılarının en büyük şansı bu... Yani ...çok sıkıntı leisure class yani, yani... ...başkasının emeği üzerinden yaşayan ve üreten... ...topluma dahil olmalarından geliyor. Sanatçının avantajı da bu. Sanatçı pratik bir ferdi için üretmiyor. Yani sanatçı bu yüzden sınıflar dışı... ...bir pozisyonda yer alıyor. Ve ilk pavyonu sanatçıya adıyor... ...sadece. Sanatçının kişisel üretimine ...kendi dünyasına adıyor... ...ilk pavyonu. Ondan sonra... ...bunu toplumsal olarak yaymaya... ...başlıyor ve bunu yaparken de... ...değişik... Yani antropolojik kökenli çalışmalar, işte başka kültürlerden alıntılar ve... Peki or oraya kültür... geçmeyelim. Tamam. Yani arsenaldeki o daha sistematik artık neredeyse ansiklopedik ya evet. da müze sergisi gibi... ...biraz da indirgeyici geçen programda öyle ifade etmiştim. Biraz da sınırlandırıcı hı. ve indirgeyici yanı olan o trans pavyonlara geçmeden önce... ...girizgah dediğimiz o sanatçının dünyası... Hı hı. E Duygulanım biçimleri hatta aylaklık hakkı, kendi pratiği hatta işte o kitapları, eskizleri vesaire öyle de bir bölüm var ondan evet, da bahsetmiştim. Evet. Sırf sanatçılar kendilerini referans kaynağı gördükleri, ilham aldıkları, beğendikleri kitaplardan da bir seçki oluşturdular hatta öyle bir bölüm de var. Ee, orayı sence Kotor'a bilmiş mi? Sanatçının dünyasını yani sen de sanatçılarla birebir <gülüyor> e, yakın çalışan biri olarak sence onların dünyalarını bu aylaklık haklarını yeterince ifade edebiliyor mu sergi ruhuyla? Yani en başta sergi, ağlaklı, deneyim olarak devre dışı bıraktığı için hı hı. geri kalan hiçbir şeyde de ötesine ötüsüne geçemiyor zaten bütün BNL boyunca. Yani bütün BNL ilk iki pariyonlarla beraber kurulmuş bir önerme. Yani önermeleri entelektüel olarak okursanız bunlar çıkıyor. Hı hı. Deneyimsel olarak baktığınız zamansa sadece işleri görüyorsunuz ve işler pek bağlamla bağdaştıramıyorsunuz. Yani... ...illustrasyona kaçıyor bazen. Yani aylaklık deyince yan gelip yatmış bir sanatçı ya sanatçının yatağını <gülüyor> görmek... ...şimdi ya da booksan books, books pavyonlarınızdan kitaplar görmek biraz direkt bağlantı oluyor. Hı -hı. O yüzden de böyle bir okumayla gitmek zorunda olmayan izleyici için bir şey sunmuyor bu. Yani evet bakıyorsunuz işte solda mesela çok garip solda beynin ben oraya beyin gibi aynırmıştım. Ağırlıyor. ...Arsene'deki, e, Jardin'deki pavyonun... ...sol tarafında entelektüel üretim... ...sağ tarafında sanatsal yaratı var... Hı hı. ...mesela tam hı hı. da beyinsel. Ortada ise common yaratı var. Yani. Evet. Olafur Eliasson'un falan da oldu yani birebir yani. üretim ve prodüksiyon evet, alanına yani dönüştü. Hatta tabii orası çok eleştirildi yani belki onu kısaca değinelim. Ee, Menedik'teki göçmenlere bir iş olanağı da sağlamak adına Olafur Eliasson düzenli olarak evet, çalışan, ışık çalışan e, bir sanatçıdır. Onlarla birlikte birebir e, bu iki pavyonun arasında bir atölye alanı oluşturmuş. Siz oradaki o işte göçmenleri, mültecileri... ...lamba yaparken görüyorsunuz... ...e biraz hayvanat bahçesi gibi yani... Öyleyse. ...onları uzaktan seyrediyoruz... ...tabii bunları satın almanız ya da onların üretimlerine... ...birebir destek olup onlarla birlikte o lambaları... ...birlikte yapmaya çalışmanız da mümkün... ...bu desteklerin ortaya çıkanı yaratılan... ...kaynakların hepsi de yine mültecilere gidiyor olacak... ...falan gibi böyle bir toplumsal sorumluluk yanı da var... ...bunlar şov hmm, yani... Evet. ...bunlar şov yani... yine ...illustrasyon yani işte yani, evet, şov yani... ...o yüzden de gerçekten <gülüyor> sergin genelinde bu var zaten... Yani. ...genelinde işleyen bir mekanizmadan çok... ...bir şov, bir demonstrasyon... ...bir ispat çabası var. O yüzden de sergi olarak işliyor mu derseniz... ...benim için pek işlemedi... ...beraber gittiğim insanlardan kimseden de... ...işledene dair bir şey almadım. Aşırı enteklisiz etmeniz gerekiyor... Hı hı. ...sergiyi anlayabilmek için. Peki o zaman Arsenale'ye ya geçelim. Yani Bunlar girizgahta sanatçının kendisi... ...aylaklık hakkı, belki üretim modları... ...yani düş düşünsel üretim, konsepsiyon modları... ...işte kitapları... Hı hı. ...duygulanımları, joy and fear... ...diye geçirdiği... Ee, ...sonrasında ise çok genel... ...yedi tane daha trans pavyon hı hı. var... ...Arsenal'e ilk girdiğimizde... ...müşterek olanın pavyonu diyebileceğim... ...ortak olanın şimdi, pavyonu diyebileceğim... ...bir bölümle başlıyoruz... ...ve senin biraz önce devam, dile getirdiğin gibi... ...zaman ve sonsuzluk gibi bir yerde... ...hakikaten ucu açık bir yere doğru gidiyor... ...şimdi bir kere trans pavyon demesinin sebebi... ...yani pavyonları bölmüş durumda. ...yani dokuz farklı bölmeye bölmüştüm durumda ama... Bunun içerisinde öğlenin tekrar ettiğini görüyorsunuz. Mesela, daha jardinleki pavyonun girişinde asıl olan bayrak, ilk line mavisi. Hı hı. Zaten onun diğer ulusal pavyonlarla bağını kurmamak imkansız. Bir bayrak asılı, rengi, rengi bayrak asılı. Griptir, Venlik sokaklarına gezerken gökkuşa bayraklarını görüyorsunuz. Bu da gökkuşa bayrağın değişik versiyonu. Mavinin tonları açılmış ve gökkuşağı dönüşmüş. Yani bu ulusal pavyonlara direkt bir cevap niteliğinde de Üstelik hatırlayalım ki oranın gerçek adı yani şimdi uluslararası yani sergiye ayrı. Evet, İtalyan paviyon, paviyon çantralya yani eski evet. merkez İtalyan pavyonu. İtalyan ulusal pavyonuymuş evet. orası evet. eskiden. Böyle bir rengarenk bayrakla açılıyor zaten sergi. Renk bütün sergi boyunca gördüğünüz temalardan bir tanesi. Ve pavyonlardan bir tanesinden de renk pavyonu. Burada çok direkt okumayla... ...renkli insanlar... ...işte postkonorunlar işte ...sönüge insanları, renkli insanlar... ...ötekiler, mağdurlar... ...gönderme yaptı aşikar. Zaten... bunun bütün pavyonlarda görüyorsunuz... ...renk temasını. Bütün pavyonlarda görüyorsunuz... ...başka bir teması ise fabrik, kumaş kullanımı... ...iplik evet, kullanımı. Evet. Yani, bu Dik, dikiş, nakış, dikiş iplik, de... evet, gözünüz kumaş. Gözünüzden kaçamayacak kadar şekilde... ...her işte gördüğünüz bir şey... ...her pavyonda iki tane rengi, rengi... ...dokuma var. Hatta kendiniz de dikebiliyorsunuz. Kendiniz de dikebiliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> tabii yani işte bir tanesinde... Tabi bunu bir işte şöyle olarak okuyor, Yani toplumsal yapıdaki yırtıkları dikiyoruz. Diye okuyor. Yani bu işte cemaat pavyonu diyeceğim. Commons <gülüyor> pavyonunda olacak şey. Yani toplumsal yapıda bir şeyler yırtıldı. Biz bunu yeniden örmek zorundayız. Yani zaten pavyonun aylaklıkla beraber mevcut e, ekonomik sistemlere itiraz ettiği aşikardı. Şimdi onlara alternatif sunuyor. Bugün yakalan yedi pavyonda. Ve bunu sunarken de pek kapitalist ...üretim ve bir arada olma tarzlarına gönderme yapıyor. Şamanizm, Şamanizm gibi. Şamanizm gibi. Ya da... Diyonizyen de öyle kadını kutsayan. Evet, evet. Diyonizyen... Trans'a geçmeyi. Trans'a Dionizian. geçmeyi Hı. ve... produktif olmayan şeyler yapmayı. Bunun yanında mesela otantik nesneler görüyorsunuz. Yani otantik paviyonlardan gelmiş yine... Gelenekler bölümünde değil mi daha gelenekler ziyade? Gelenekler bölümünde evet. Gelenekler bölümünde. Ve oradaki dokunmanın artık yani... ...form olarak bir anlam içerdiğini görüyorsunuz. Yani toplumun yapısını tekrardan dokumak Ve tabi burada garip yani garip olan şey normalde gördüğümüz kimlik temsilcileri gibi şeylerin yerini dokuma gibi renk gibi şeylerin almış olması yani direkt bir kimlik temsilcisi görmüyorsunuz evet sınırlar evet, kimlik evet, falan yani, gibi kundular evet ama mesela kimliğin yerini otantik üretimler almış durumda yani bu kumaş da olabilir kâlat da olabilir dokümanlar da olabilir işte belgeseller var ve ya da renklerin kendisini direkt alması gibi oradan belli bir ...identity'ye göndermeyi yapmıyor. Ama arada kurmaya çalışıyor, öyle dediği pavyonda... Bir, şekil, ...bir arada olma şekilleri. Yani dünyayı nasıl yeniden kurarız? Gibi bir sorun var ortada. Tabi dediğim gibi bunları okumak için gerçekten çok entelektüelize etmeniz gerekiyor işi. Çünkü bunlar yani çok iç işe yarar hepsi. Hı hı. Ve bir deneyim alanı sunmadıkları için işlerin içine girmeniz imkansız. Yani görüyorsunuz yanında başka bir tanesini görüyorsunuz hemen dibinde başka bir tanesini... Yani... ...sıkı sıkı örülmüş bir kumaş gibi geçirgenliği olmayan... ...zaten bir ucundan girdiğiniz zaman diğer ucundan çıkmanız yarım saat alıyor yani. Öyle bir hızla böyle sizi... Sadece yürüseniz gibi. yarım saat alıyor. Ama zaten yani, yani, lazım. ama zaten yani yürümekten başka şansınız yok o hızla. Hı hı. Dursanız günlerce durmanız gerekiyor <gülüyor> sıkılacaksınız zaten işin içinde. <gülüyor> ama şöyle bir güzelliği var mesela şöyle bir sorun da var. Son bütün pavyonların yani... Arsenal'e dikkat ettiğiniz zaman sonuna geldiğinizde bir iş var. Şimdi kimin olduğunu hatırlamıyorum. Böyle pofuduk pofuduk rengarenk koltuk <gülüyor> gibi şeyler var. Böyle bir duvar gibi örülmüş durumda yuvarlak yuvarlak. Burası aslında sizin durup S vermeniz gereken bir alanmış. Yani pavyonların sonunda S vereceksiniz. Oradan da zaman ve sonsuzluk pavyonuna geçeceksiniz. geçeceksiniz. Ve burası sizin aslında toplanma alanınız olacak. Yani bir içerisinde bir komünite yaratmanız için gerekli alan olacak. Ben oraya oturanı görmedim. Otuğanda olmaz. Fotoğraf olabileceğini bilmiyordum ama önünde biz de fotoğraf çektirdik. İşte, <gülüyor> yani orası sanatçının derinlerinde bir sorun. Bir fondu daha Fonduz ziyade, ziyade. Yani. sanki fotoğraf için fon gibi bir yerdi. Sadece oraya gelip çarpıyorsunuz, oradan sıkıp diğer son parvona geçiyorsunuz. Bu arada yani bizim çok yandan sanatçılara katılmış olsak, şimdi orada da yani bütün genelde aslında birer bir şey hissediyorsunuz. Ee, temadan önce formlar ön planda. Yani Hale Tenger'in işleri içerisinde. ...balonların seçilmiş olması. yani Orada mesela formun benzerliği çok ön plana çıkıyor. Beraberindeki işlerle form benzerliği var. İşte bu çok renklilik, çok kültürlülük, üstü kapalı çok kültürlülük göndermesi seziliyor zaten. Yani bunu direkt söylemiyor ama işte çok renkli bunu söylüyor. Nevin'in işi yine daha yani direkt anlam olarak bağlanabilen bir iş. Yani Nevin'in sonuçta dünyanın çıkardığı sesler, hayatın sesleri gibi ve kentin de sesleri tabii. Kentin, hayatın, rüzgarın sesi, sesler gibi o. bu yüzden de dünyanın içinden gelen sesler bak okuduğumuz zaman yine bizi yani bizi yine asıl temaya gönderebiliyor. Ama halanın işleri için, halanın işleri gerçekten de formal bir benzerlik üzerinden kuruluyor direkt. Bu yüzden de aslında biraz ziyan oluyor işler. Tabii evet, başka okuma evet. ihtimallerini, çok katmanlılığını falan aslında yani evet. sınıf sınırlamış de, oluyorsunuz. Yani, formal Forma benzerken evet, bu kadar fazla olması zaten işleri de biraz köreltiyor. Yani o yüzden de birinden birine geçiyorsunuz. Yani biz ilk gezdiğimizde pavyonları bak burada var, burada da aynısı var, burada da aynısı var diye <gülüyor> geziyorduk yani. Harika. Peki kısa bir zamanımız oldukça sınırlı kısa bir müzik arası verelim. Sen seçtin bugün e, parçamızı. Sonrasında da kalan vaktimizi Türkiye Pavilyonu'na ayırmak istiyorum. Ne seçtin açık radyo dinleyicileri evet, için Murat? Madem Marsal şey zamandan başlıyor biz de Space Odyssey dinleyelim Deep POV'dan. Devam edeceğiz.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 look very different Dariçten sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng, Dostum Murat Alat'la sanat eleştirisi açısından bu sefer bir sanat eleştirmenin gözünden Venedik Bienalinin ana sergisine baktık. Vaktimiz sınırlı olduğu için hemen Türkiye pavyonuna geçiyoruz. Zaten aslında yerli de çünkü Arsenale'deki sergiyi bitirdik evet. ve bitirdiğiniz zaman çıkıyorsunuz. Saldarmi'de ilk görebileceğiniz ülke pavyonlarından biri olarak Çin Türkiye pavyonunda cevdeterek karşınıza çıkıyor. Murat neler söylemek Şimdi, istersin? Garip bir şekilde diğer pav Türkiye pavyonlarını gezince Türkiye pavyonu bayağı ayrıksız bir pavyon. Yani bunun hakkını vermek gerekiyor. O yüzden de yani kolaya kaçılmamış bir pavyon, risk alınmamış bir pavyon. Ama yine de Cevdet Rek konusunda en azından benim fazla beklentim olduğu için beklentimi biraz... ...altında kalan bir pavyon. Bu yüzden bir huzursuzluk var içinde. Dev gibi bir konstrüksiyon var içerisinde. Cevdeti normalde gördüğümüz, yani gördüğümüz duyduğumuz, yaşadığımız deneyimsellik... ...çok geri plana çıkmış durumda, geri plana kalmış durumda. Sadece mekanın yapısı, konstrüksiyon devliği etkiliyor ve ses zaten deneyimin çok arka planında kalıyor. Yani pavyonun yarısından az bir kısımda sesi deneyimleyebiliyorsunuz zaten. Böyle olunca iş biraz teatrelleşmeye başlıyor aslında. Yani Kendi içinde zaten bir sahne, tribün evet, meselesi olduğu evet. için o teatralleşme hedeflenmiş de olabilir. İşte hedeflenmiş bir şey Hı -hı. muhtemelen, yani da hedeflenmemiş bir şey olduğunu söylemiyorum. Sadece fazla dramatik ve teatral olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü gerçekten de yani tribün, sahne ama teatralik ne kadar performatif bir şeye dönüşebilir, ne kadar izleyici katılımını e, becerebilir bilmiyorum. Yani çoğu izleyicilerin içinden geçip gideceği bir pavyon olarak tasarlanmış zaten. Yani içine insan çekebileceğini Çekip çekemeyeceğini bilmiyorum Bu türbünler insanları Rahatlatacak dinle, dinlendirecek kamusal Mekanlara dönüşebilir mi hı hı. O konuda şüphelerim var Çünkü bunlar bariz kamusal alan olarak Kurgulanmış mekanlar Peki kapısına Sen, kilit vurulmuş olup da Zaten içine ya, giremediğimiz türbün işte de var çok Ama yani o çok sembolik bir hı hı. an Yani ve bence Cevd'in içinden daha önce olmadığı Kadar sembolik bir an Burada ulusal dertlerin direkt Yani Türkiye'de yaşadığımız sorunların direkt bir ...göndermesi var orada... ...ve bu kadar açık bir göndermenin de... ...pek işleyebileceğini düşünmüyorum... 35 kanallı bir ses yerleştirmesi var aslında... Var ...tabii aslında yani tabii başında durursanız... ...ya da içeride girdiğiniz zaman... ...ilk böyle gezmeye başladığınız zaman... ...o çın çın çın bir takım sesler... ...duyuyorsunuz evet, gaybden duyuyorsunuz, sesler gibi başlıyor seslerdi. adeta... ...ya o seslerin bazıları marş sesleri... Heh. ...bazıları işte bilmem bilmem ne... ...Makademi Macar bilmem... ...ordusunun işte... ...sesleri... ...benzer sesler duyuyorsunuz. Mekanın yarısının bir kısmını duyabiliyorsunuz bu sesleri zaten. Parkurda yürüdüğünüz zaman... Da ...sesi değişik formlarda dinleme dinleme hakkınız oluyor. Ama yine bütün mekan, mekansal algıyı... ...dönüştürebilen bir ses yoğunluğu yok içeride zaten. Yani evet çok kanallı bir ses yerleştirilmesi ama... ...ses kısık ve bir fısıltı olarak duyulan neredeyse bir kısmında. O yüzden bütün pavyonu ele geçirmiyor. O yüzden zaten mimari bir yerleştirme çok daha ön planda. Hı hı. Yani ses yerleştirmesi... ...ikinci planda kılıyor Celsin diğer Çünkü Celsin normalde sesle mekan düzenlerdi. Şu anda mekan dominasyonu sağlamış durumda. Okay Boşken de deneyim yani dene denedin. Evet, evet, okay. yani. Çünkü, Çünkü 4, aç açılış biraz 4, 4, yanıltıcı olabiliyor. 4-5 saat geçirdim Hı -hı. içinde yani Favro'nun. O yüzden çok kafam net bu konuda. Okay Peki. Eklemek istediğim bir şey olur mu Murat? Yok hayır. Celsin... Venedik mesela Venedik Biennale'ne gidenlerin neyi görmemelerini tavsiye edersin? Damon Hurst tabii ki. Evet. Yani. <gülüyor> Tabii söyleyelim ben de programda hiç yer vermedim. Damon Hurst'un Venedik Biennale haricinde ama Venedik Biennale'den belki daha da çok e, ses getiren, konuşulan, devasa, tek bir mekana sığmayan Fondasyon e, Pino'da e, iki ayrı. E, mekanda sergilenen bir e, şey var Onu görmeyin diyor Murat Alat <gülüyor> Katılıyorum Ama Venedik bir yerine gidecekler için 26 Kasım'a kadar sergileri gezmek mümkün Türkiye pavyonunda Çın'da da Kendiniz deneyin ya da transit geçin <gülüyor> İçinden Ve kendi fikrinizi edinin deriz Murat çok teşekkür ederim, Rica ederim ee, Tekrar görüşmek üzere Pek çok başka sergiyi de birlikte değerlendiririz diye umuyorum. Önümüzdeki hafta Harikten Sanat programında Görüşmek üzere Harikten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra